Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Evet bugün mahir yok, evet. yalnız yapıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet dün konuştuğumuz gibi bu Adalet ve Kalkınma Partisinin. Vesayet askeri vesayet meselesini bir gerekçe olarak kullanıyor mu sorusu. Yani önemli bir soru. Yani bir senin bugün Radikal yazında da şöyle bir baktım, hızla okudum. Yani önemli bir paradoksal bir durumun ortasındayız. Bir yandan son derece ilginç, hiç görülmemiş gelişmeler oluyor. İşte Kenan Evren'in yargılanması, Ayhan şarkının tutuklanıp işte itirafçı olması vesaire ve Diyarbakır cezaevinin de mesela soruşturma konusu olması gibi evet. önemli gelişmeler. Bir yandan da ama işte tek ve yani bayağı ciddi bir tek kişi yönetimine doğru gidip işte referandum 367 vekil çıkarsalar bile yeni anayasayı herkese birlikte yapacaklarını söylüyor ama referandum olmaz diyor mesela. Evet. 367'ye ulaşırsa diyor. Evet. Bunu birazcık deşebilir miyiz? Evet. Bu bu ay, Haziran ayında yayınlanan birikim dergisinde Menderes Çınar'ın yazısı çok anlamlıydı, önemliydi. Önemli. Bir uzun perspektifden ele alıyor. Yani Türkiye'deki vesayet rejimi dediğimiz askeri ve bürokratik vesayeti. Sırf asker vesayeti değildi biliyorsunuz. Aynı zamanda devlet bürokrasisinin evet. yargı olarak e, hatta yargıyı bir hep e, sadece yargıyı düşünürüz ama devlet bürokrasisinin içinde sivil e, başka MGK dahil olmak üzere MGK'nın sivil unsurları dahil olmak üzere e, üniversiteler e, yok e, içinde e, bu sivil bürokrasinin e, seçilenler üzerindeki üstünlüğü kritik konularda her konuda değil ama kritik konularda devletin kendisi açısından güvenliğini il, ilgilendirdiğini düşündüğü konularda seçilmişlerin seçilenlerin e, yetkisiz kılınması demek vesayet rejimi yoksa her konuda e, Seçiş, bu, bu, bu devlet e, elitlerinin e, her konuya dahil olmaları demek değil elbette. Her konuya karışmaları değil. iktisadi konulara çok karışmamayı tercih ediyorlardı üstelik çünkü e, aynı zamanda kendi menfaatlerine, iktisadi konularda evet. karışmamaları. <gülüyor> e, bu e, vesayet rejimiyle mücadele aslında e, merkez sağ geleneğin e, eski bir e, mücadelesi <gülüyor> ve bu mücadelenin zirve noktalarında kaybeden büyük bir ölçüde merkez sağ güçler oldular 1990'lara kadar. Darbeler sürekli onlara yönelik yapıldı. 1980 darbesi, 1971 müdahalesi, 1960 darbesi, her ne kadar 1971 müdahalesi merkez sağ iktidara karşı yapılmış olsa da sonra merkez sağ iktidar bunu hızla e, anlaşarak darbecilerle bir e, komünistlere karşı e, tenkil yok etme operasyonuna dönüştürebildi ama e, iktidarda da demirel vardı sonuçta e, muhtıra yiyen demireldi bu merkez sağ vesayet rejimine karşı mücadele vesayete karşı mücadele vesayete karşı duruş tabi aynı zamanda onunla bir işbirliğine gitmeyi de geçmişte gündemine getirebiliyordu. Şöyle mesai rejiminin asli ünit asli sahiplerine en önde gelenleriyle biz bir iktidar anlaşması yaparız ve onları eğilileştiririz. Esas belki de bu merkez sağın Vesayet rejimine karşı, vesayetçi güçlere karşı toplumdan destek isterken e, yürüttüğü mevzu merkeze iyice gelerek e, bir e, idare politikası yürütmekti. Bunun en en güzel örneğini e, Demirel vermiştir. Sürekli bir idare politikası, durumu idare etme politikası. İşte bunun 1990'lara kadar nasıl... E, Zamanın e, gereklerine göre değişerek işte 28 Şubat'ta da tam e, bunun zirve noktasına çıktığını görebiliyoruz durumu idare etmek yani askerlerin müdahale etmesini engellemek için onların önünü açmak aynı zamanda böylece 28 Şubat'ta biliyorsunuz e, Demirel'in söylediği e, söz böyle bir şey yani ben orada cumhurbaşkanı olarak e, onların önünü açmasaydım, onların e, gazını almasaydım, darbe yapacaklardı. Bu ben olmazsam darbe yaparlar fikri. Bu e, merkez sağda siyasetsizliğin aynı zamanda idare e, sürekli durumu idare etme politikasının birikmiş bir e, tortularıyla kalmış bir e, bir hali e, AKP döneminde büyük bir değişiklik yaratmış. Yani şimdi bugün artık o merkez sağı yeniden eski haliyle oluşturmaya ...çalışmak ne kadar nafile bir çaba görüyoruz. İşte DP örneğinde görüyoruz. ANAP-DP birleşmelerinde gördük. Yok böyle bir şans artık kalmadı. Bir yeni bir merkez AKP'den hareketle oluşacak elbette. Oluşuyor da. Fakat bu artık eski gelenek... E, o, ...o bildiğimiz gelenek içinde değil. E, vesayet rejiminin... E, ...sona erdirilmesi... Nin iktidarını yaşıyor AKP ve bunu gerçekleştirdi. Evet, yani bir daha ne yani bir daha Demirel lider olarak göremeyecek miyiz? Ya Demirel varı bir, <gülüyor> bir bir e, siyasetçi lider olarak göremeyeceğiz. Erdoğan'la Demirel'in benzerlikleri kadar farklılıkları da çok önemli elbette. Evet, aynı e, damardan beslenmiş olmalarına rağmen Demirel ile Erdoğan arasında çok büyük yani o dönem farkını Belki Demirel Erdoğan benzeşmesi Ve ayrışması arada da Özal'ın Geçiş dönemini temsil ettiği Üç figür aslında bunlar e, Fakat bu Demirel Erdoğan Bazı açılardan yani Komünizme karşı sola karşı O e, içsel tepki Nefret e, gündeme geldiğinde Belki benzeşiyorlar Fakat bu e, bütün dünya Sağ e, partilerinin Sağ liderleriyle benzeşmeye benziyor Ama ayrışma noktaları da son derece önemli. Durumu idare etme noktasında değil Erdoğan. Çünkü niye değil? Çünkü Menderes Çınar bunu çok doğru vurgulamış makalesinde. Çünkü AKP reaksiyon partisi. reaksiyoner şey anlamında söylemiyor. söylemiyor. Gerici, Gerici yani. anlamında değil. Tepki anlamında. Hı. Kendisini yok etmeye yönelik vesayet güçlerinin girişimlerine tepki duydukça demokrat oluyor. Demokratlığı tepkiciliğinden kaynaklanan bir... Yani kendisine yönelik bir e, varoluş mücadelesinin aracı demokratlığı. E, üzerine darbelerle gelinme e, çalışılıyor, onları tasfiye ediyor. Onları tasfiye ettikten sonra e, e, haklarında dava açıyor. Etkisiz hale getirdikten sonra davaların e, davalara yeşil ışık açılıyor. 367 kararı çıkıyor, buna karşı Cumhurbaşkanı'nın referandumla seçilmesini getiriyor. Ondan önce hiç konuşulmayan bir konuydu bu. Sürekli kendisine yönelik yok etme, AKP'yi kapatma davası açılıyor. %47 oy aldıktan sonra AKP'yi kapatma davası açılıyor. Burada hemen Ergenekon davalarına daha fazla hız vermeye başlıyor. Bu kendisine yönelik bir savunma refleksi çerçevesinde tepkici bir demokratlığı var. Ama bu tepkici demokratlık yapıcı bir demokratlığa dönüşemiyor. Burada da AKP'nin yapısal sınırını görüyoruz. Menderet makalesi o bakımdan e, benim dikkatimi hakikaten çekti. Yani bu an vesayet karşıtı politikaların ötesi var mıdır? Vesayet karşıtı politikaların e, ötesi bir e, gerçek, güçlü, yaygın bir demokrasi oluşturmaya dönüşebilir mi? Yoksa vesayet karşıtı politikalar, vesayet karşıtı söylem, duruş, vesayet rejimi bittiğinde vesayetçi güçler e, tasfiye edildi demeyelim etkisiz kılındığında böyle bir ötesi yoksa bu politikanın o zaman e, bu anti vesayetçi söylem politika biraz boşlukta dönmeye başlar. O boşlukta dönmeye başladığı zaman da boşluğu dolduracak şeyler bulmak lazım. İşte boşluğu dolduracak şeyler de bence e, bu dönemde ortaya çıktı. Bu seçimlerde ortaya çıktı. Erdoğan Artık vesayet rejimine yönelik e, bir kendilerini savunma refleksiyle ve toplumuz e, bu yönde harekete geçirme refleksini zayıfladığını görünce daha klasik merkez sağ e, söylemlere geçtiler. İşte e, muhaliflerini e, diktatör olmakla suçlamak, e, bütün kendisine karşı olanları aynı sepete koymak çok büyük bir hata. E, bir arkadaşım söylüyordu. Amerika'da demokratlar Bush'a biz mu, şeyiz Bush George Bush'a müteşekkiriz. Çünkü Bush olduğu için Bush'a karşı Bush kendisine karşı herkesi birleştirdi. Ama Bush birleştirdi. Dikkat ederseniz Erdoğan'da da böyle bir eğilim var. Kendisine karşı herkesi birleştiren bir tavır alıyor. Aslında bu çok güçlü olunduğunun mu göstergesi yoksa e, çok e, çok fazla benim dışımda e, bu e, toplumda gelecek yoktur inancının bir ifadesi mi belki ikisi birden evet yani çok zor buna karar verebilmek evet. doğrusu istersen evet ama Kendisi açısından da sanki bir güç gösterisiymiş gibi oluyor ama BDP, CHP, MHP ve adını saymadığı başka kişiler büyük ihtimalle onun için artık ondan sonra ateistler falan, komünistler falan diye de katacak da tahmin ediyorum. Alevileri ima etmiyor açıkça söylemiyor ama Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu sürekli ima ederek yaptığı politikada sonuçta bir Alevileri karşı cephede gösterme politikası Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği birleştirerek bir karşı cephede gösterme politikası. Evet bu çok önemli. Şimdi son yani eskinin komünistlerinin yerini de şimdi çevreci diye bir tırnak içinde genel kategorinin çıktığı da söylenebilir. Son konuşması yani Mehmet Ali Birand'la. Evet. ibretlik yani. Şimdi o çevreci konuşma çevreciler niçin komünistlerin yerini alıyorlar? Tam da bu nedenden dolayı çünkü o anti vesayetçi söylemin e, duruşun, politikanın Boşluğa düşmesi, bir orgeneralin, muvazzaf orgeneralinin tutuklandığı bir ülkede yaşıyoruz. Artık vesayet rejimi tehlikesi vardır, bir darbe olacaktır gibi hiçbir söylemin geçerliği, inandırıcılığı kalmadığı bir yer. Bu kişilerin darbeci olmadıkları anlamına gelmiyor. Bu kişilerin darbe yapmak isteyecekleri, gelecekte de yapmak isteyenlerin olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama bu artık bir nostaljik girişimler ötesinde fazla etkili olmayacak. Veya çılgınca sonuç alması mümkün olmayan, çılgınca girişimler ötesinde bir etkisi olmayacak hale geldiğini gösteriyor. Bir Şu anda harp akademileri komutanı tutuklu. Evet. Ve Türkiye'de yer yerinden oynamadı. Gazetelerin artık trafik kazaları... Ee, ...haberleri seviyesine düşmüş durumda. Dün gene iki tane muvazzaf asker tutuklandı. Hı hı, hı. Beşinci sayfada okurum gazetelerin. Birinci sayfasında haber değillerdi bile. Ee, bu iyi bir şey mi? Bu tutuklamaların banalize olması iyi bir şey değil elbette. Fakat buna karşı şu gösterge var. Artık bir generalin, albayın, muvazzaf ve ebekli generalin suçlu olarak tutuklanabilmesi diğer yurttaşlarındakinden farklı değil diyebiliriz. Evet, haklı mi? ve haksız nedenlerle. Nasıl evet, diğer mi? yurttaşlarınki haklı ve haksız nedenlerle olabiliyorsa bu kişilerinki de haklı ve haksız nedenlerle ama artık banalize olmuş durumda. Zaten ikinci göstergede Kılıçdaroğlu'nun söylediğiydi. Kılıçdaroğlu son son ıı, ıı, ...generallerin tutuklanmaları... ...balyozun son dalgasındaki... ...tutuklanmalarla ilgili... ...genelkurmay başkanının tavır almamasını eleştirenlere... ...söylediği söz... ...çok çok önemliydi... ...genelkurmay başkanlığının... ...veya tam ifadesini tam hatırlamıyorum... ...ama böyle bir şeydi meyalen söylüyorum... ...bu konularda genelkurmay başkanının... ...veya TSK'nın... ...konuşmaması konuşmasından daha hayırlıdır... ...dedi... ...evet... Ve... Kılıçdaroğlu değil mi? Evet Kılıçdaroğlu. Evet. Kimin için dedi hayırlıdır? Kimin için hayırlıdır bu? AKP için mi hayırlıdır? Hayır. CHP için hayırlıdır. Muhalefet için hayırlı. Dolayısıyla artık ordunun konuşmasının, muhalefet konuşmamasının muhalefet için hayırlı olduğu bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bu aynı zamanda AKP'nin ordunun konuşması, ordunun ıı, müdahaleci olması, vesayet gücü olarak e, pazularını gücünü göstermesinin AKP'ye yaradığının nihayet bilincine varıldığının göstergesidir. Bu da çok çok önemli. Bu aynı zamanda AKP'nin bir enerji kalanını da kurutan bir şey aynı zamanda. Evet. Ee, dolayısıyla şimdi önümüzdeki dönemde bu, bu, bu seçimlerde biraz evvel söylediğin gibi AKP'nin <gülüyor> Erdoğan'ın Çevrecilerle ilgili söylediği şey seçim kampanyasında en fazla gündeme getirdiği konulara karşı çıkan e, fikir, duruş çevreciler olduğu için bu sefer çevrecileri eski dönemli komünistlerine benzeter bir... E, evet evet tamamen öyle bir mantar. Çünkü işte. artık e, AKP e, öbür o vesayet rejiminin e, kaldırılması e, mücahidi olmalı. Olma işlevini yitirdikçe bunu başardığı için yitirdikçe bunu da takdir etmek gerekir. Bunu başardığı için yitirdikçe e, AKP'nin diğer alanlarda demokratikleşme konusunda bir programının güçlü bir programının e, minimalist bir demokrasi ötesinde bir programı olmadığı gözüküyor. Ve AKP işte e, inşaat işleriyle e, esas e, Türkiye Büyükşehir Belediye Başkanı'na benziyor demiştim. Geçen hafta yanılmıyorsam, Türkiye Büyükşehir Belediye Başkanı'nın icraatlarıyla, inşaatlarıyla, imar hamleleriyle kendini tanımlamaya başlıyor. Ama evet. bu icraatlar, imar hamlelerin karşısında da çevreciler duruyorlar. Evet, belki bu şeye, Büyükşehir Belediye Başkanlığı benzetmesine bir de şeyi de ekleyebiliriz, ilave edebiliriz. Yani büyük bir inşaat firmasının CEO'su gibi de davrandığı söylenebilir. Zaten belediye başkanları genellikle çok yakındır birbirleriyle zihniyet olarak. Hele AKP türü belediyecilikte belediye başkanları şehvetle konuşurlar. Tünellerden, yollardan ve o konuları da iyi bilirler. Üstünlükleri de vardır bu konuda. Doğrusunu söylemek gerekirse AKP belediyelerinin bu konulara yatkınlıkları çok, çok açık. Bu Dolayısıyla gerçekten e, önümüzdeki dönemde e, artık taşların başka türlü yerine oturduğu bir Türkiye olma ihtimali yüksek. Yani AKP'nin artık e, vesayet rejimiyle, vesayet güçleriyle mücadeleden aldığı e, meşruiyetini, gücünü, toplumdaki desteğini önümüzdeki dönemde ee, inşaat, e, imar, e, büyüme e, ve her tarafı bir Türkiye'yi baştan aşağı e, inşaat e, sahasına e, çevirme hamlesiyle alıp alamayacağını göreceğiz. Bu başka bir mücadele gerektirecek muhalefet açısından çevre bilincini daha ön plana çıkartan AKP'nin e, toplumsal e, varlığı e, hedefleyen, daha doğrusu doğal içinde yaşamı ve insan yaşamının kalitesini hedefleyen, tehdit altına alan girişimlerine karşı mücadele verilecek. AKP'nin büyüme politikalarının toplumsal dengelere, dengelerde yarattığı tahribat eşitsizlikler konusunda mücadele verecek. Bu hayırlı bir şey. Bu normalleşme aynı zamanda. Evet bence de öyle. Buna belki ufacık bir şey de ilave edebilirim. Bu işte Büyükşehir Belediye Başkanlığı benzetmesinden gidersek ya da taahhüt inşaat işleri CEO'luğundan objektif sınırlarla da çok yakında karşılaşması ihtimali var. Yani bence gerçek, gerçek dünyanın değerlendirmesini hiç yapamıyorlar verilerini. Orada ciddi bir e, gerçeklikle çatışma, toslama olması durumu var. Yani üç noktayı geçenler çok önemli bir yazı e, var. Michael Clare'in e, bu enerji konularında yazıyor kitapları da var. Yani gerek bu Arap Baharı'ndan başlayan Orta Doğu'daki enerji şokuyla çok ciddi petrol fiyatlarının yükselmesiyle başlayan olaydan bahsediyor. İkincisi nükleerin baş aşağı gitmesi Fukushima dolayısıyla ve bunun çok farklı başta Almanya üzere İsviçre falan gitmesi. Üçüncüsü de Kuraklığın mesela Çinde muazzam bir kuraklığın bu hidroelektrik santralleri ve diğer santralleri işleme hale getirdiğini gö gösteren veriler var. Şimdi bunların tamamı Türkiye içinde geçerli olacak yakın gelecekte şeyler. Böyle hiç hesaba katılmamış bir bunları hiç hesaba katmayan bir sınırsız büyüme e, şey hesabı var. Ömer senin evelden de komünist olduğunu biliyordum ama bu kadar komünist olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> maalesef durum bu özgürlük konusuna gelirsek dediğin, dediğimiz şeyi sözü bağlamak için bugün Hasan Cemal'in de yaptığı tespitler çok benziyor yani özgürlüğün sınırları vardır özgürlüğün de bir sınırı vardır diye konuşmaya başlarsa diyor bir iktidar sahibi ben huylanırım diyor ee, evet Hasan Cemal iktidarda olup da bunu söylemekle muhalefette olup söylemenin arasındaki farkın fark, farkın farkında değil veya farkında ol, olmuyor olmak istemiyor diyebiliriz Tayyip Erdoğan için bunu sık sık yapıyor. Bir iktidar sahibi bunu söylediğinde özgürlükleri kaldırma yetkisine, sınırlama yetkisine sahip kişi konuşuyor demek. Evet, bu çok önemli. Sen ben söylesek güler geçilir. Ama Erdoğan söylediği zaman, bir İçişleri Bakanı söylediği zaman veya bir yargıta başkanı söylediği zaman özgürlükleri sınırlama konusunda yetki imkan sahibi kişiler söyledikleri zaman durup düşünürüz. Bu bir tehdit oluşturur. Evet bence de bu son derece önemli bir nokta altını çizdiğin. İktidar olmanın getirdiği bir yüktür bu aynı zamanda. Evet, bu insanların çünkü ellerinde bütün devlet büro, mekanizmaları da var. Büyük bir güçün üstüne yaslanarak konuştuğunda asla unutmamak gerekiyor. Tabii, Çok tabii, önemli tabii, bir tabii, mesele o. Tabii. İki küçük e, dört 3-4 dakika, dakikamız var galiba. Hı hı. İki Lütfen. küçük e, konuyu siz belki e, belirttiniz mi? Duyamadım bu sabah ama e, bu Peru'daki seçimlerle ilgili. Sadece ism ism yani bir cümleyle geçtik evet. Evet Peru'da. E, Hollanta Humala seçildi. Az bir farkla seçildi. %51'den az, %51'e yakın. Yani %50.7 galiba kesinleşmemiş şey sonuçları. Pardon 50.9. O değişebilir biraz daha. Karşısındaki aday yüzünden seçildi demek daha doğru. Çünkü karşısındaki aday Peru'da iktidarda olmuş, 90'ların başında cumhurbaşkanı olmuş Fujimori'nin kızı. kızı evet. Fujimori'yi de hatırlatalım. Bu aydınlık yola karşı mücadelede çok kanlı, aynı bizim 1990'lardaki kirli savaş ve yargısız infaz yöntemlerini uygulayan ama aynı zamanda yolsuzluklara bulaşan etrafına inanılmaz bir yoksuzluk şebekesi oluşturan ve sonunda da ülkesinden kaçmak zorunda kalan bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Evet. Yargılanmamak için Japonya'ya sığınan. Işte. Ama mahkum da oldu galiba. Oldu tabi tabi evet. oldu. Ama kaçtı. Evet. Sonra girip hapis cezasını çekiyor mu ondan emin değilim. Ben de zannetmiyorum ama yani mahkum oldu. Mahkum oldu tabi. Evet. Aklında dava açıldığı için kaçtı. Ee, onun kızı, ee, kızı tabi babasının politikasını devam ettirmeyi bilmiyoruz ama bu böyle bir isimle e, başlamak, e, Fujimori ismiyle başlamak ki gene de 49 oy almış olması Yok, çok, önemli. önemli. Ee, Humala'yı aslında pek benimsemeyen e, sol çevrelerin Humala etrafında hatta sol veya liberal demokrat çevrelerin bir de Mario Vargas Llosa gibi evet. ee, sola çok hele Peru soluna çok yakın durmayan bir ünlü yazarın ben Fujimori'nin karşısındaki adayı destekliyorum diye çağırda bulundu ve Hollanta Humala seçildi Hollanta Humala da bir eski asker bu da darbeler yapmış bir asker. 2000'de ama kime karşı darbe? Fujimori'ye karşı darbe yapma teşebbüsünden yurt dışına sürülmüş bir kişi. Babası e, biraz daha renkli bir kişilik. Bir ultramilliyetçi. E, kendine göre bir teorisi var. E, e, bu teoriyi e, başka bir zaman e, ele alırız isterseniz. <gülüyor> evet. e, e, Etnokaserizm ka, ka, diye böyle bir... Ee, ilginç hiç ee, duymadım ilginç evet evet babasının böyle bir şeyi var ee, bir düşünce akımı var diyelim baya e, milliyetçi ve milliyetçilik de şöyle bir milliyetçi dünyanın en e, ağrı ırkı e, işte Peru'nun yerli halklarıdır teorisi bu yani yerlilerin ee, ve İnka'lardan kalma e, bir e, yerli halk olduğu için de işte dünyanın en ayrı ırkı bu e, bizim yerli halkımızdır, yerlilerdir diyen bir etno-kaserizm diye bir e, Anteora-Humala e, bu e, inşallah babalarının ve e, babasının izinden, izinden gitmeyeceğini 3-4 sene önce söyledi. 2006 seçimlerine girdi. O zaman yenilmişti. O zaman babasının arasında mesafe oluşturmaya çalıştı. Fakat bu arada unutmamak lazım ki erkek kardeşi de kendisi Güney Kore'deyken e, 2005 yılında e, erkek kardeşi Antaro Humala'da 150 tane e, subayla bir e, Komiserlik basmıştı şey adına e, hareket başlatmak için, etnokaserizm adına hareket başlatmak için. O zamanlar Hollanda'da e, bu hareketin yurt dışındaki kahramanı olarak e, tanımlanıyordu. Şimdi babasının bütün bu doktrinlerinden, milliyetçi doktrinlerinden, Ulusalcı mı diyelim acaba? <gülüyor> kız da kız da babasından oğlan da babasından etkilenmez diye umut ediyoruz. Umut <gülüyor> ediyoruz. Kızın artık etkisi kalmadı seçilmedi ama inşallah Humala. Böyle bir şey yapmaz. Çavez'le de arasına bir mesafe koymaya çalışmış bu sefer. 2006 seçimlerinde Çavezvari kırmızı gömleklerle falan seçim yaparken bu sefer takım elbiseli, kravatlı gözükmeye ve Çavez'in adını fazla dile getirmemeye <gülüyor> çalışmış. Neyse bir ilginç kişilik, bir eski subay, bir emekli subay, ordudan tart edilmiş bir emekli subay, darbe yapmaya teşebbüs etmiş bir subay. Ee, ama aynı zamanda sol e, politikalar e, yürüteceğini söyleyen bir e, subay. Bakalım. Bak ee, bakalım. İkincisi de Portekiz. Evet orada. Küçük Sor bir cümleyle bitireyim. Ee, Portekiz'de e, sol Sosyalist Partisi, iktidardaki Sosyalist Partisi kaybetti. Kriz nedeniyle mi kaybetti? Büyük ihtimalle iktidar yıpranması nedeniyle kaybetti. Çünkü... Krizin ele kaybetmiştir büyük ihtimalle de yani ama iktidar yıpranması çünkü ilginç bir şey bunu belirtmek istiyorum. Ee, so Sağ Parti Sosyal Demokrat Parti'nin programı e, IMF'nin e, kemer sıkma politikasından daha fazlasını daha fazla kemer sıkacağız diyerek e, kampanya yaptı ve yer kazandı ve kazandı. Şimdi Portekiz halkı e, bu kemer sıkma politikası uygulandığında nasıl sokağa dökülecek? çok meraklı bekliyorum. Evet, hakikaten ilginç fado çalarlar. Fado çalabilirler. Portekizlerin <gülüyor> bir derin kederi vardır <gülüyor> belki ona e, sarılabilirler. Peki çok İyi teşekkürler. Ahmet İnseli Ufuk Turu